İşte böylece siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi vasat, örnek bir ümmet yaptık. Biz bu yöneldiğin kıbleyi özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına, elbette ağır gelecektir. Allah, imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah, insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Dilediğini dost doğru yola ileten Allah, bu cümleden olmak üzere Müslümanları da vasat bir ümmet yapmıştır. Sırat-ı müstakimin, her türlü eğrilik, aşırılık ve sapıklıktan uzak, dost doğru, adaletli, ölçülü, ılımlı ve dengeli bir yol, bir inanç ve yaşama biçimi anlamına geldiği ifade edilmişti. Vasat ümmette aynı şekilde, ifrat ve tefritlerden korunarak, inancında, ahlakında, her türlü tutum ve davranışlarında doğruluk, dürüstlük ve adalet çizgisinde kalmayı başaran, dengeli, sağduyulu, ölçülü, insaflı ve uyumlu nesil, toplum anlamına gelir. Buradaki vasat kelimesi, hem maddi ve bedensel tutkulara kapılmaktan, zevk ve sefaate dalmaktan, hem de bedensel ve dünyevi ihtiyaçları büsbütün reddederek bir tür, ''Ruhbanlık hayatına kendini kaptırmaktan korunan'' şeklinde de açıklanmıştır. İslam'dan önceki dönemlerde genellikle Yahudiler ve Müşrik Araplar gibi bazı toplumlar maneviyattan bütün uzaklaşarak dünyevileşmişler, materyalist bir hayat anlayışına sapmışlardı. Hristiyanlar, Mecusiler ve çeşitli Hint tarikatlarına mensup olanlar gibi bazı topluluklar da dünyevi ve bedensel lezzetlere büsbütün sırt çevirerek kendilerini koyu bir ruhaniyete kaptırmışlardı. İşte İslam dini bütün bu aşırılıkları reddederek ılımlı ve dengeli bir din ve dünya anlayışı getirdi. Bu anlayışa uygun bir toplum yapısı gerçekleştirdi. Böyle bir topluma, vasat ümmet, onun izlediği yola da sırat-ı müstakim dedi. İbn-i Atiye'nin naklettiğine göre, bazı eski alimlerde Muhammed ümmetinin İsrailoğullarının aksine din konusunda itidalden sapıp aşırılığa kapılmamaları sebebiyle ''Vasat ümmet'' diye nitelendirildiğini belirtmişlerdir. Ayete göre Yüce Allah Müslümanlara, bu seçkin nitelikleri dolayısıyla bütün insanlara şahit olma yetkisi veya özelliği vermiştir. Tefsirlerde bu şahitlikle ilgili farklı açıklamalar yapılmakta olup, en yaygın yoruma göre, ahirette bazı ümmetler, peygamberlerinin kendilerine ilahi hakikatleri bildirdiğini inkar edecekler. Muhammed ümmeti ise, Hz. Peygamberin geçmiş peygamberler hakkında kendilerine verdiği bilgilere dayanarak, bu iddiayı yalanlayacak ve böylece o ümmetlere karşı peygamberler lehinde şahitlik yaparak hakikati ortaya koyacaklardır. Ancak ayetin üslubundan bu şahitlik konusunun vasat ümmet nitelemesiyle ilgisi olduğu anlaşılmaktadır. İslami literatürde şahit kelimesinin örnek ve delil anlamında da kullanıldığını dikkate alarak, bu kelimeyi örnek ümmet veya gerçek insanlığın nasıl olması gerektiğine dair bir delil değeri taşıyan toplum şeklinde anlamak ve böylece ayetin söz konusu bölümünü şöyle yorumlamak daha uygun gözükmektedir. Allah, Muhammed ümmetini din ve dünya konusunda her türlü aşırılıklardan uzak, akıllı, itidalli, adaletli ve dengeli bir ümmet kılmış bu ölçülere göre oluşmuş görüş ve inançlarıyla, fıtratı bozulmamış her insanın kolaylıkla takip edebileceği sadelikteki güzel ahlak ve yaşayışlarıyla, onları bütün insanlara örnek bir nesil, bütün bu güzel nitelikleri sebebiyle üstün insanlığın ne olduğunu gösteren, kanıtlayan bir delil kılmıştır. Bu özellikleriyle onlar iyi toplumlar için lehte, kötüler için aleyhte bir delil ve şahit olacaklardır. Böylece ayet dolaylı olarak Müslümanlara, din ve dünya işleri konusunda başkalarını örnek alıp taklit etmek yerine, başkalarına örnek olmaları, dünya milletleri karşısında pasif ve alıcı değil, aktif ve verici olan bir konuma yükselmeleri, maddi ve manevi alandaki bu konumlarıyla özenilen ve izlenen bir toplum düzeyine ulaşmaları sorumluluğunu da getirmektedir. Kuşkusuz idealde bütün insanlar ve realitede bütün Müslümanlar için din ve dünya işleri hususunda doğru, adaletli ve en üstün örnek, ölçü ve önder Hz. Muhammed olduğu için ayetin devamında peygamberin de Müslümanlar hakkında bir şahit, yani en iyinin ölçüsü, örneği ve kanıtı olduğu ifade buyurulmuştur. Hazreti Peygamber kıble değişikliği ile ilgili bu ayetler gelinceye kadar Kudüs'teki Beytül Makdis'e yönelerek namaz kılmışsa da Kâbe'nin kıble olması konusunda derin bir istek duyuyordu. Hazreti Peygamber'in bu arzusu yönünde kıblenin değiştirilmesiyle kimlerin gerçekten Allah'ın Resulü'ne gönülden bağlı, samimi müminler olduğu, kimlerin Müslüman görünmelerine rağmen münafık oldukları da ortaya çıkacaktı. Nitekim ayetin üslubundan anlaşıldığına ve tefsirlerde yer alan bazı rivayetlere göre hicretin ikinci yılında Recep veya Şaban ayında gerçekleşen kıble değişikliği neredeyse bir fitne sebebi olmuş Hz. Peygamber ve Müslümanlar bu değişikliği memnunlukla karşılarken Yahudilerle birlikte münafıklar da bunu bir dedikodu vesilesi yapıp Hz. Peygamber'e dil uzatmaya kalkışmışlardır. Kıblenin değiştirilmesi, Allah'ın hidayet verdiği kimselerin dışında kalanlara, yani Yahudiler ve münafıklarla henüz İslam'ı içlerine sindirememiş kesimlere ağır gelmiş, önemli bir mesele olarak tartışma konusu yapılmış, hatta Yahudilerin de telkiniyle Müslümanlar arasında daha önce Kudüs'e yönelerek kılınan namazların boşa gitmiş olacağı kaygısına kapılanlar bile olmuştur. İşte ayette, ''Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah, insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.'' buyrularak, onun kendisine iman ve itaatin gereği olarak yapılan amelleri kabul edeceğine, dolayısıyla bu hususta bir kaygıya kapılmanın yersiz olduğuna dikkat çekilmiştir.'' Yüce Kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızın şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren